Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı başladı. Şu anda duyuyorsunuz. Hasan Cenkler ile ben. Bugün program konuğumuz Aslan Tavil. Onunla beraber Staj İstanbul diye bir proje var. Onu konuşacağız. MİMED'in aslında Çekirdek ekibinin organize ettiği bir etkinlik bu. Detaylarını birazdan Aslıhan Tavil'den alacağız ama Aslıhan Tavil bize bir ses versin. Hoş geldiniz. Evet ses veriyorum. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhabalar. Kimsiniz efendim siz? Ben kim miyim? Ee, tanımıyorsun beni galiba. <gülüyor> hiç, hiç görmedim. Peki tamam ben tanıtayım kendimi. Ben Aslıhan Tavil. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. <gülüyor> Ee, aslında mimarlar tarafından çok da sevilmeyen dersi veriyorum. Yani yapı bilgisi, konstrüksiyon bilgisi, bina teknolojisi <gülüyor> gibi <mürad> dersleri <gülüyor> veriyorum. Kimmiş? Genelde en, en korkulan, böyle sevilmeyen hocalardanım diyeyim. Kimmiş o mimarlar? <gülüyor> Onlar ses versinler diyorum. Değil mi? Peki. Hı -hı. E, yeterli mi bu kadar Bence tanıtmak? yeterli. Peki. Ben tanıyorum tabii ki şaka yapıyorum. ya yani Taşkışla'dan <gülüyor> Aslan Hoca'yı tanımayan tabii ki yok. Ama böyle bir girizgahımızda sizden bahsetmek en azından ben söylemeyeyim dedim. Yani siz nelerden bahsetmek Teşekkür istiyorsanız söyleyin. Ee, tabii duyamadığınız üzere Hüseyin Kahvecoğlu ve İpek Akpınar yine bugün burada <gülüyor> değiller. Ama olsun bir gün elbet üçümüz tekrar buluşacağız bu stüdyolarda. Çok uzun süredir bir araya gelemiyoruz da kendileriyle. Şimdi bugün siz Staj İstanbul diye ilginç ve heyecanlı bir şeyden bahsedeceğiz. Ee, sanırım değil mi ki? Evet, evet. <gülüyor> tabii ondan önce MİMET'ten biraz tamam. bahsedelim tamam. diyorum yani şöyle ben. Şöyle bir şey yapalım, MİMET ile Staj İstanbul'un bağlantısı ne gibi bir şeyden girip MİMET'e geri dönüp biraz MİMET üstünden bahsedelim. Şimdi aslında MİMET diye biz tabii e, kısaltılmış olarak evet. söylüyoruz. Aslında MİMET dediğimiz Mimarlık e, Eğitimi Derneği. Hı hı. E, mimarlık Eğitimi Derneği'nin amacı e, mimarlık eğitimcilerini bir araya getirerek ülkemizdeki mimarlık eğitimi ortamını geliştirmek aslında hı hı. temel amacı bu. E, bu kapsamda e, ulusal ve uluslararası platformlarda bireysel ve kurumsal düzeyde iletişim, e, işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanacağı koşulları ve ortamı oluşturmayı hedeflemekte. Hı hı. Bu anlamda e, öğrenci projesi yarışmaları, işte bir takım yayınlar, kitaplar e, düzenlemekte, basmakta. Hı hı. E, amaç esasında mimarlık eğitimini çok daha e, farklı noktalara götürmek, bu anlamda geliştirmek. Şimdi e, bu kapsamda bu sene ilk defa e, Mimarlık Eğitimi Derneği'nde, düzenliydi. de Staj İstanbul programı gündeme geldi. Yine bizim yönetim kurulu toplantılarında işte dernek kapsamında neler yapabiliriz diye projeler üretmeye başladık. Ve yine yönetim kurulu üyelerinden bir hocamızdan gelen fikir üzere Staj İstanbul projesi ortaya çıktı. Peki ne yaptık biz bu projede? Aslında projenin genel şey şu, kapsamı şu... İstanbul dışındaki kurumlarda mimarlık eğitimine devam eden dört veya beş ya da altıncı yarını ta tamamlamış öğrencilere yönelik bir program bu. Şimdi biz hep tabii derslerimizde de diyoruz İstanbul aslında laboratuvar gibidir. Pek çok katmanı gözlemlediği, öğrencilerin gözlemlediği, bu alanda çalışmalar yaptığı bir şehir onun için bize öğrencilerimize diyoruz ki ya da İstanbul'da mimarlık eğitim gören öğrencilere diyoruz ki siz çok şanslısınız hı hı. pek çok şeyi yerinde gözlemleyiyorsunuz. Bir soru sorayım yarın öbür gün e, staj Kayseri ya da staj İzmir olacak mı mesela? <gülüyor> aslında olabilir neden olmasın şimdi İstanbul'da okuyan öğrenciler de Anadolu'nun problemlerinden uzaktalar hı hı. aslında o anlamda. Onların da eğitimlerini ya da mimarlığa bakışını değiştirecek programlar bunlar. Hı hı. Tabii biz işte eğitim süresi boyunca öğrencileri geziler aracılığıyla Anadolu'yu ya da işte çevreyi tanımalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ya da işte Erasmus programlarıyla yurt dışına gitmelerini sağlıyoruz. Çünkü görmek aslında çok önemli. Hı hı. Mimarlık eğitimi boyunca. Aslında temel şey buradan ortaya çıktı. Ve dedi ki biz İstanbul dışındaki mimarlık okullarında okuyan öğrencilere bir staj programı düzenleyelim. Peki nasıl olsun diye tabii bu arada programı oluşturmaya çalıştık. Dedik işte... Ee, seminerler olsun, bir takım çalıştaylar olsun, e, durum analizleri olsun, şantiye gezileri olsun. Yani amaç bir anlamda İstanbul'da mimarlık öğrencileri, işte İstanbul dışında yaşayan e, mimarlık öğrencilerini göstermekti. Onun duyuruları e, nasıl oldu? Ha, şimdi tabii aslında e, bu fikir oluştuktan sonra çok az zamanımız kaldığını fark ettik bir anda. Çünkü öğrenciler yazın yapacağı staj dönemi çok önceden e, belirliyorlar. İlk evvela dedik tamam hemen bölüm başkanlarına biz duyuralım işte bu amaçla bir takım şeyler düzenlendi hazırlandı broşürler düzenlendi. Bunları yolladık ve beklemeye başladık. Acaba başvuru olacak mı? Öğrencilerden de bir niyet mektubu ile bize başvurmalarını istedik. Bir e-mail adresimiz var. Onu da belirttik tabii bu duyuruda. Hı hı. Başta tabii hiç şey olmadı. Dedik herhalde bu dönem yapmayacağız biz bu programı. Çünkü yeterince duyuramadık. Geç kaldık bu duyuruyu yapmakta. Ancak son anda belirttiğimiz son tarih de baya bir başvuru oldu 30'a yakın başvuru aldı hı hı. zaten e, 20 civarı diye düşünmüştük 20 e, mimarlık e, öğrencisi olsun e, neden 20 ile sınırladık çünkü bir takım şantiye gezileri olacak e, bu gezilerde güvenlik çok önemli hı hı. E, onun için 20 ile sınırlı tutmamız gerekiyordu. E, ayrıca tabii öğrencilerin e, bir de e, kalması nerede kalacaklar, nasıl kalacaklar, bunu nasıl sağlayacağız? Bu gibi e, problemlerimiz de vardı. Çünkü bir sponsorumuz yok. Hı hı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü bizim ana sponsorumuz, ana ve tek sponsorumuz oldu diyebilirim. E, gümüş suyundaki yurtlarda kalma olanağı sağladık öğrencileri. Aynı zamanda şantiyeleri götürecek e, araçları temin edebildik. Hı hı. Ve farklı okullardan yaklaşık hangi okullarda onları da size söyleyebilirim. Gazi Üniversitesi'nden öğrencilerimiz vardı. Hı hı. ODTÜ'den, İzzet Baysal Üniversitesi'nden, Lefke Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi. Aslında Anadolu'daki farklı üniversitelerden farklı yarı yıllarda öğrenim gören Pırıl pırıl gençler geldi aslında karşımıza. Biz tabii onları görünce çok da heyecanlandık. Hele ki ilk başta niyet mektuplarını okuyunca çok heyecanlandık. Çünkü birkaç tanesi hep şey işte biz İstanbul'u ancak filmlerde gördük, resimlerde gördük. Çok heyecanlanıyoruz. İşte bize böyle bir olanağı sağlarsanız size işte çok müteşekkir kalacağız gibi bir takım yazıları görünce yok dedik bizim bu programı yapmamız lazım. Biraz duygu sömürüsü olmuş ben <gülüyor> <gülüyor> Ama olsun çok Hakikaten çok ıı, hoş bir deneyim oldu bizim için de. İşte ne oldu sonra? Şey aslında önemli yani bu destek konusu o, o bölüme biraz <gülüyor> <gülüyor> geri dönebiliriz. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor hep böyle bir şey yapmak niyetiyle yola çıktığınız ama iş dönüp dolaşıp işte bunun nasıl finanse edileceğine evet. kalıyor. Ya da işte belli imkanların kim tarafından sağlanacağına kanıyor o durumda da. Yani İTÜ'nün yaptığı e, keyifli bir başlatıcı olmuş. Bu, buradan da aslında yani sonuç olarak bu aslında bir dernek işi. Evet. Ve mimarlık eğitimini destekleyen bir dernek bu. Ve her türlü desteği de açık. Biz çünkü buradan onun seslendirmeyi seviyoruz. Yani ben hep söylüyorum işte herkes için mimarlık derneği var. Bir de onlar hani böyle genç insanlar oldukları için şey imkanları da yani kendileri çok dinamik ama e, kişilere ulaşma evet. imkanları belli e, seviyedeki bu destekleri sağlayacak kişilere ulaşma imkanları az ama sonuç olarak mimetle de bir dernek evet. ve her türlü desteği de açık. Yani o Tabii konuda... Ki o konuda belki ilerleyen dönemlerde bundan sonra yapılacak olan çalışmanın e, takip eden yıllarında e, farklı destekleri de kabul edebilirsiniz belki. Çünkü Ki, bir de zaten şeylerden falan bahsedildiği zaman kişilerin de nasıl buna destek verdiği ortaya çıkıyor. Yani şantiye gezilerinde işte o mimari ofisler, evet. ofislerin, işte bir şekilde kendilerini mimarların mimandarlık yapıp Hı hı. şantiyeleri gezdirmeleri ya da e, şeyler nasıl diyelim işte bir alışveriş merkezi ya da konut yerleşkesinin şantiyesinin açılıyor olması evet. bu açıdan bir destek zaten hani o da farklı bir destek yani farklı bir desteğin boyutu var o açıdan önemli bence. O. Evet, evet. Peki e, şeyler nasıl ilerledi yani. Geldiler ne yaptılar bu çocuklar? Bir de adı önemli bir şey diyeceğim aklıma geldi. <gülüyor> Heyecandan bağırdım. Yani bu staj olarak duyurulması bu evet, işin evet. farklı bir şey. Yani bu böyle bir İstanbul gezisi falan değil. Yani bunun adında bir staj İstanbul evet. senesi var. O... O benim dikkatimi çekiyor. O konuda bir şeyler söyle, söyleyin isterseniz sonra müzik arasına gidelim. Tabii <gülüyor> şöyle tabii staj deyince e, mimarlık bölümlerinin de kabul etmesi önemli. Onun için Hı -hı. bir de o yönde de bir takım belgeler hazırladık. İşte staj onay belgeleri, başarı belgeleri ki isteyen öğrenciler bölümleri kabul ediyorsa bunu staj olarak saydırabilecekler. 10 günlük kısmında. Çünkü gerçekten ciddi bir deneyim yaşadılar burada. Hı -hı. Belki birebir tek bir büroda ya da bir şantiyede çalışmadılar ama e, pek çok büroyu ve şantiyeyi mimarlarıyla birlikte değerlendirme olanağı buldular aslında. Hı -hı. O anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Artı bir de işin içinde atölye çalışmaları evet, ve evet. seminerler de var. var. Yani bir eğitim var. kısmı ve üretim kısmı da evet. var aslında. Hatta şartında. sonunda da e, bir sunum yaptılar. Ona, Hı -hı. Olmazsa aradan sonra Sonra değinirim. Çünkü Hı -hı. bir de bir tema bağlamında bu seminerleri, çalıştayları Hı -hı. gerçekleştirmeye çalıştık. Sonra biz de öğrencilerden bir şey istedik aslında. Hı -hı. Biz bir şeyler verdik onlara. Hadi bakalım siz ne öğrendiniz? Bize bir gösterin bakalım dedik son gününde evet, onlardan. Harikaymış. <gülüyor> i̇şte gerilimin yükseldiği bir an. <gülüyor> <o zaman. gülüyor> Harika. Onu o zaman müzik arasından sonra konuşalım. Olur, ne öyle yapalım. Aslanım. Ben seçeceğim değil. Mi? <gülüyor> Peki son son günlerde çok severek dinlediğim, biraz da geç keşfettim herhalde fado müziğin örneklerinden Mariza'dan bir parça rica edeceğim. Mesela Rosa Branca <gülüyor> dinliyoruz. peito na roda eu bailei com quem calhou tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou quem tem, quem tem amor Roseira do meu jardim Roseira, Roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto porque não gostas de mim? Se de gostas tanto porque não gostas Kay beraberiz. Bu güzel parça için de teşekkür ederiz. Açık Mimarlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Aslan Tavil <gülüyor> ve Staj İstanbul'dan bahsediyoruz. Mimet Derneği'nin bu sene düzenlediği. Araya girmeden önce bunun nemenen bir staj olduğunu ya da nasıl staja dönüştüğünden bahsetmiştik. Şimdi isterseniz sizin de yönlendirmeniz tabii ki program üstünden Gidelim yani nasıl oldu da bu işte bütün bu hangi gezileri kapsadığı hı hı. içinde nasıl eğitimler olduğu, nasıl atölye çalışmaları evet. oldu bir de nasıl bir teması var çünkü tematik olduğundan bahsettiniz siz bunu bu, bu seneki tema neydi mesela. Evet bu seneki tema aslında hani hepimizin üzerinde durduğu tartıştığı bir konu kentsel dönüşüm. Bu kapsamda bir takım seminerler verilmesi hedeflendi. Şantiye gezileri, farklı binalara, farklı konuları içeren binalara götürmeyi hedefledik. Bu anlamda tabii önce dedik ki öğrencilere İstanbul'u bizim anlatmamız lazım. Hı hı. İstanbul eskiden neydi şimdi ne oldu? Onun için e, bir takım seminer konuları belirledik ve e, İslam Teknik Üniversitesi'nden hocalarımız bize bu konuda sağ olsunlar destek verdiler. E, ve e, seminerleri düzenledik. E, mesela İstanbul'un tarihi gelişimiyle başladık. Profesör Doktor Nuran Zeren e, Gülersoy bu konuda bir seminer verdi. Daha sonra e, İpek Akpınar İstanbul ve mimarlık üzerine bir hı hı. seminer verdi. Daha sonra tabii dedik ki sadece seminer seminer gitmeyelim öğrencileri de bu kadar bunaltmayalım. Hı hı. Ve araya geziler sıkıştırdık. Ee, i̇lk e, Beyoğlu Galata Salt Beyoğlu binasına hı hı. götürdük öğrencileri. Ee, araya bir takım kahve sohbetleri koyduk. Beyoğlu'nun sesleri, Beyoğlu'nun sesleri performansı. Alper boğaz e, böyle bir e, çalışmayla katkıda bulundu. Daha sonra ikinci gün yine seminerler daha aslında şöyle başladık sabah saatlerinde seminerler öğleden sonra daha işte şantiye gezileri durum analizleri çalıştaylar o şekilde düzenleyelim dedik. Sonra enerji dedik tabi çok önemli bir konu enerji etkin mimarlık bu konuda da yine İslam Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Gülten Manioğlu bir seminer verdi Sonra proje şimdi tabii şantiyeleri gezdireceğiz. E, proje yapım yönetimi ile ilgili konular önem kazanıyor. Bu konuda güncel konulara e, Profesör Dr. Atilla Dikbaş değindi. Hı -hı. Bu kapsamda bir seminer verdi. Ve ondan sonra e, farklı e, bina gruplarına, farklı binalara geziler düzenledik. Şantiye gezileri şu anda e, devam etmekte olan şantiyeler bunlar. Bunlardan bir tanesi Kadıköy'de Akasya Konu Çantesi ölçek olarak çok büyük bir hı hı. alana yayılan oldukça yoğun bir yerleşme. Buraya geziler yaptık. Tabii bu gezilerde öğrenciler aslında bayağı etkilendiler. Hatta bugün şöyle bir şey de öğrendim. E, bu 20 öğrenciden 2 tanesi Akasya konu çantayesinde stajyer olarak çalışmaya başlamış. Eyvah falan. <gülüyor> ama ama bu da hoş diye. bir şey. <gülüyor> hani ki. İstanbul'da böyle bir 10 günlük staj için geliyor ondan sonra kendisine bir iş olanağı yaratıyor Hı -hı. bir anlamda. O da hoş bir geri besleme olarak bugün bize geldi. Sonra üçüncü gün ben gelişmiş cephe teknolojileri ve İstanbul'a yansımaları hı hı. konusunda bir seminer verdim. İstanbul'da ki cephe teknolojileri ne şekilde gelişmekte ve nasıl yansımaktı bu anlamda biraz onlarla konuştuk tartıştık. Hı hı. Sonra öğleden sonra Zorlu'nun e, şantiyesinde ki hani çoklukla üzerinde e, tartıştığımız bir e, şantiye e, Levent'teki Zorlu Center gezisi oldu. Tabii burada şantiyeyi gezemediler güvenlik nedeniyle ancak e, mimarları ve mühendisleri öğrencileri oldukça ayrıntılı bilgi verdi, sunum yaptılar. Hani o şantiye ortamını burada e, pek göremediler ama Akasya hı hı. şantiyesinde e, kaskları taktılar, hı hı. baretleri kask diyorum. Baretleri <gülüyor> e, taktılar ve şantiyede e, vakit geçirdiler epeyce. Şimdi bir tane konut projesi, bir, evet. Daha doğrusu, bir, evet. bir evet, tane konutla başladı. Bir tanesi e, karma kullanımlı bir yapı, evet. ofis, konut, alışveriş evet. merkezi. Oldu. Sonra başka yapı grupları var mı? Benimsel? Var var daha sonraki günlerde ama arada tabii bir de şimdi İstanbul dediğim zaman sadece konut ve e, alışveriş merkezi ya da hı hı. farklı kullanım gruplu konu, binalar değil. E, tarihi bölgeler de var. Mesela Hı -hı. Haliç bölgesi. Evet. Haliç'e bir gezi düzenledik. E, burada da e, Sercan Özgencil Yıldırım Beykent Hı -hı. Üniversitesi'nden e, hocamız e, bu programı e, götürdü. Ondan sonra e, yine İTÜ öğretim üyelerinden Fatma Erkök İstanbul bir kıyı kentinden kara kentine dönüşüm hikayesi. Hı -hı. böyle Bu başlıkta bir sunum yaptı ki bu, bu da yine e, İstanbul'da. Anlan, ...anlaşılması, algılanması açısından önemli bir e, seminer diye düşünüyoruz. Sonra beşinci güne geldik. E, beşinci günde de e, dedik ki İTÜ'de yapılıyor madem bu çalışma... Hı -hı. ...hem İTÜ'yü de tanımaları e, ilginç olabilir öğrencilerin. İTÜ kampüsünü, yeni yapılmış e, binaları e, görmeleri. E, İTÜ ayaza yerleşkesine götürdük öğrencileri... Ee, burada da özellikle e, İTÜ arı üç şantiyesi ve kütüphane binası hı hı. gezildi ve e, burada da yine İTÜ öğretim üyelerinden ve e, programımızın, evet, programımızın hazırlayıcısı <gülüyor> Hüseyin arkadaşımız e, binaları gezdirdi, hı hı. E, bilgi verdi. Sonra loft ve safir binalarına hı hı. geziler oldu. Burada da Tabanlıoğlu Mimarlık destek verdi. Tabanlıoğlu Mimarlık bu binalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi öğrencilere. Ha bu arada tabii ulaşım aslında İstanbul'da biliyorsunuz büyük problem. Tabii bunun yaşamaları da ilginç oldu öğrencilerin. <gülüyor> bazı yerleri metro ile gittiler, bazı yerleri yine... Rektörlüğümüzün sağladığı araçlarla ulaştılar. Trafik karmaşasını yaşadılar. İşte tabii geldikleri yerde olmayan e, pek çok şeyi gözlemleme olanağı gördüler. Bu da aslında önemli diye düşünüyoruz. Çünkü kenti yaşamak, kenti algılamak sadece binaları dışarıdan görmek ya da içeriden görmek değil. Nasıl ulaşıldığıyla da ilişkili. Onun için e, biraz onu da e, yaşatmaya çalıştık doğrusu. Sonra aralarda kahve sohbetleri yaptık. Tabanlıoğlu oğlum mimarlığa gittiler orada epey bir vakit geçirdiler. Böylelikle birinci haftayı tamamladık. Cumartesi pazar biraz serbest bırakalım dedik hı hı. öğrencileri. İşte belki Boğazı gezerler, işte tekneyle gezerler. Yine bir araştırma görevlisi arkadaşımız bu programın başından sonuna kadar ...öğrencilerin yanındaydı çünkü çoğu İstanbul'u çok iyi tanımıyor. Evet. Bir yerden bir yere nasıl gidilecek çok iyi bilmiyorlardı. O konuda da e, asistan arkadaşımız yardımcı oldu öğrencilere. E, Buket Metin <gülüyor> araştırma görevlisi <Evet. gülüyor> Buket Metin arkadaşımız e, büyük özveriyle çalıştı gerçekten. Sonra ikinci haftaya geldik... E, Burada da yine e, şantiye gezileriyle başladık. Bu yaka, hı hı. AVM, meydan, oradaki e, hı hı. bu sefer karşı tarafa yani Anadolu yakasını tekrardan geçirdik öğrencileri. Hı hı. Buraları gezdiler. Burada e, yine e, mimarlarından bilgi aldılar. E, Ümraniye bölgesini gördüler. Hı hı. Nasıl gelişmekte, neler olmakta. Sonra yine aynı gün e, Tekfen Kağıthane ofislerini gördüler aslında hani bir Avrupa yakası bir Anadolu yakası biraz öğrencilerin de kafasını karıştırdık bir anlamda <gülüyor> <gülüyor> epey e, dolaştılar e, burada da yine Emre Arolat mimarlıktan Hı -hı. destek aldık yine bu konuda bizden e, yardımlarını esirgemediler sağ olsunlar böylece de ben böyle devam ediyorum programı ayrıntılı anlatmaya Yok, yapıyorum çünkü e, şey oluyor e, nitelik olarak hangi yapılarla karşılaşıldığı hangi ofislerle görüşüldüğü bence önemli ben başka bir şey bekleyen yani aslında bitmesini bekliyorum o şeyin programın şundan dolayı yani kentsel dönüşüm konusu dediğimiz hı hı. zaman o kavram sağlaştırılmış bir şeydir yani kentsel dönüşüm evet. bir konu başlığıdır hem akademik olarak hem şöyle diyelim yani hem teorisinde hem de pratik örnekleriyle karşılaştırıldığı zaman işte bu kentsel dönüşüm örneğidir diye karşısına adı konulan şeydir yani o, onun adıdır evet. ee, ama daha çok herhalde yani şimdi bu böyle teorisi üstüne de çok fazla tartıştığımız bir şey olmadığı için İstanbul'da aslında. Evet. Yani kentsel dönüşüm diye bir şey var kentte ama o nasıl bir kentsel dönüşüm? Pek çok şey var. Her birinin niteliği farklı. Bir kentsel dönüşüm Herhangi bir alandaki bir kentsel dönüşüm olduğunda bir insanlar böyle bir ayaklanıyor, ayağa kalkıyorlar. Evet. İtirazlar geliyor da diğer tarafta hani işte a iyiymiş falan deniyor. Bir, bir durum bir gariplikler var, yani böyle bir karışıklık var. Bence daha çok bu mesela tema olarak şey olabilirmiş yani kentin dönüşümü. Yani <gülüyor> e doğru. Kent, aslında bir şekilde dönüşüyor evet. kent bir yerlere doğru. Doğru yani söylüyorsun. Ve evet. bütün bu resim aslında onu çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. O yüzden hani ben Kesmedim özellikle de çünkü evet. işte galeri binaları hı hı. dediğimiz gibi karma kullanım binalar sadece çok yoğun konut yerleşimleri bütün hepsi düşünüldüğünde bu aslında tam olarak aslında İstanbul'un evet. dönüşümünün resmini koyuyormuş gibi Doğru. geliyor. Tabii müze binası da var. Ben söylemedim işte Hı -hı. Marmaray metro tüneline götürdük. Müze binasına götürdük. Haliç Hı -hı. Köprüsü şantiyesini gezdiler. Hı -hı. Yani bayağı aslında farklı Hı -hı. binaları da gördüler ve tabii bilemiyorum nasıl algıladılar. Çünkü ilk defa diyorum İstanbul'u gören kentin nasıl dönüştüğünü belki çok Hı -hı. fazla algılayamaz ama Hı -hı. ilginç bir deneyim olduğunu düşünüyorum ya onlar bence, için. Ya belki de işte yani süremiz yine tabii e, yetmiyor hiçbir zaman <gülüyor> yetmediği gibi. E, toparlamak için belki şöyle bir şey söylenebilir. Yani yani e, onu konuşuyorduk aslında hı hı. kayda girmeden evet. önce. Yani bunun staj niteliği belki herhangi bir ofiste, bir ofiste, bir ofisteki kişilerle sadece tek bir şantiyede karşılaşacağınızdan çok daha fazlasını mesela 10 gün içerisinde size veriyor. Çünkü bir biraz önce söylediğiniz gibi çeşitli bağlantılar kurmanızı evet. sağlıyor. Yani bu iş ya da farklı staj imkanları olabilir. Hı -hı. Bunun dışında ayrıca farklı e, iş üreten ofisleri e, ve onların ne kadar farklı şekilde projeler ve işler üretiklerini evet. görebiliyorsunuz. Bir de onun dışında e, yani bu İTÜ olabilir. İşte Beykent'in de doğrudan desteği Hı -hı. olduğunu hani dillendirdik. Yani farklı akademik e, ekollerin e, ...mimarlık eğitiminin aslında nasıl yaklaştığını da görme şansları oluyor. Kesinlikle. Öyle olunca bu böyle biraz şantiyesi, biraz ofisi... ...onun yanında da akademik eğitiminin de seminerleriyle beraber iç iş içe geçtiği aslında... ...yani 10 günü sıkıştırılmış aslında belki evet. neredeyse bir aylık yoğunlukta belki, olan bir staj gibi. Doğru, yani. Birbirlerinden de bir şeyler öğrendiklerini Hı -hı. düşünüyorum ben. Çünkü Hı -hı. farklı e, okullardan geliyorlar. Hı -hı. Bence bu e, yani... Bizim stajvişlerindeki şantiye ofis ve diğer <gülüyor> diğer giriyor evet, diğer giren konuya bölüme güzel bir e, evet. şey getiriyor yani e, açık alan getiriyor o oraya e, evet. pek ben sanıyorum ki ilerleyen yıllarda daha fazla saldırıda öğrenci olacaktır hani ee, size kolay gelsin diliyorum teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> ve katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum ben teşekkür bana. ederim çok sağ olun e, program bitti hemen kısaca kesiyorum görüşmek üzere haftaya görüşürüz bitti. <gülüyor>